Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Avrupa'da en çok kullanılan pestisitler arasında yer alan ve kalıntıları sıklıkla meyve, sebze, tahıl, süt ürünleriyle içme suyunda bulunan klorpirifos etken maddesinin her iki formunun birden Avrupa'da yasaklanması çevre ve sağlık gruplarının tarafından ayakta alkışlandı. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin Zehirsiz Sofralar Projesi'nin Yürütücü ortaklarından olan Avrupa Pestisit Eylem Ağı bir süredir bu iki pestisinin yasaklanması için imza kampanyası yürütüyordu. 220 bin kişinin imzalayarak destek verdiği kampanyanın başarıya ulaşmasının ardından Avrupa Pestisit Eylem Ağı'ndan Angelique lisimaku komisyonu insan sağlığını ve gelecek nesilleri şirketlerin karlılığından üzerinde tuttukları için tebrik ettiklerini açıkladı. Angelique konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. Avrupa Komisyonu'nun bu yasaklamayı önermesinin nedeni klorpirifos içeren insektisitlerin çocukların beyinlerinde toksik etkileri yol açtığını gösteren çok sayıda kanıt bulunması. Üye ülkelerin bu öneriyi kabul etmemeleri Avrupa vatandaşları için tam bir hayal kırıklığı olurdu dedi. Türkiye'de klorpirifos 2016 yılında belli ürün grupları yani elma, armut, çeftali, bağ, patates, domates, biber, patlıcan için yasaklandı. Ancak bu grup dışında kullanımı halen serbest. Hatta ihraç edilmek istenen ama kalıntı çıktığı için geri gönderilen ürünlere baktığımızda bu yasaklı kategorilerde de halen kullanılabildiği anlaşılıyor. Chlorpyrifos metil içinse Türkiye'de herhangi bir sınırlama yok. Avrupa Birliği'nde alınan yasaklama kararını değerlendiren gıda mühendisi Doktor Bülent Şık bu kararın sevindirici olduğunu, aynı iradenin Türkiye'de de gösterilmesi gerektiğini belirtti. Buda Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Koordinasyon Kurulu üyesi Oya Ayman, Avrupa'da klorpirifos ve klorpirifos metrinin yasaklanma kararı ile ilgili olarak bu iki etken maddenin ve onlar gibi zararları kanıtlanmış olan 13 tarım zehrinin Türkiye'de yasaklanması ve bu tür pestisitlerin doğa dostu alternatiflerinin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. İklim zirvesinin ilk haftası Madrid'de sokakları dolduran 500 bin iklim aktivistinin iklim eylemi talepleriyle kapandı. Bir sene önce Katowice'de düzenlenen zirvede 6 bin kişinin yürüdüğü düşünülürse Greta'nın başlattığı hareketin gelişimi burada çok daha net anlaşılıyor. Yaklaşık 200 ilkenin delegelerinin katıldığı zirvede ise kritik müzakere başlıklarında karbon pazarları Ve kayıp ve zarar yavaş ama önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta ise zirveye artık üst düzey temsilciler, devlet başkanları ve bakanlar katılmaya başlar. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu senede zirvede Türkiye gündemi hızlı başladı ama sonrasında haberler kesildi. Türkiye ekten çıkma talebinin tartışılmasına dair taslak gündem önerisi vermişti. Ancak ilk gün konuşma yaptı ve bu teklifini çektiğini ifade etti. Diğer bir yandansa yine aynı gün Çevreşircilik Bakanı Madrid'deki zirvedeki Türkiye paviyonu açılışında ilginç bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'ye Fransa, Almanya ve Dünya Bankası tarafından bir teklif yapıldığını ancak finans paketinin önerisinin Türkiye'nin hassasiyetlerine cevap vermediğini ifade etti. Teklifin miktarı ve niteliği, içeriği hakkında herhangi bir resmi açıklama yok. Taraf olmamak Türkiye için her geçen gün daha da zorlaşan bir süreç. Türkiye taraf olmadığı için CMA toplantılarını gözlemci konumunda ancak katılabiliyor. Karbon piyasaları ve kayıp zarar gibi kritik konular artık anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 2020'den de ele alınacak. Öte yandan bu zirvede gelecek bir Paris Anlaşması onayı Türkiye'nin müzakereleri için kritik bir yıl olarak nitelendirilen 2020 yılına güçlü bir pozisyonda girmesini sağlayabilir. Bakalım o basireti gösterecek mi? yüzündeki canlı varlıklar için tehdit haline gelen küresel ısınma okyanuslardaki yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor. Madrid'deki konferans devam ederken Uluslararası Doğayı Koruma Birliği yayınladığı raporda küresel ısınmanın okyanuslardaki oksijen seviyesini büyük ölçüde azalttığını açıkladı. IUCN'in yani Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin bugüne kadar yaptığı en kapsamlı araştırmaya göre 1960 yıllarında okyanuslarda oksijenin az olduğu nokta sayısı 45 iken günümüzde bu sayının 700'e çıktığı tespit edildi. Raporda oksijen yokluğu anlamına gelen anoksi durumundaki noktaların ise aynı zaman diliminde 4 katına çıktığı belirtildi. Ayyusyan Başkanı Grefell Aguilar, ısınan okyanus oksijen kaybettikçe su altı yaşamının düzeni de alt üst oluyor ifadesini kullandı Aguilar Ayrıca söz konusu raporun iklim krizinin Okyanuslara karşı oluşturduğu tehdidin daha iyi anlaşılmasını sağladığını belirtti. Bilim insanlarına göre 2100 yılına kadar doğanın sere gazlarını hapsetme konusunda yetersiz kalması nedeniyle yani bizim bütün bu saldığımız inanılmaz yüksek sere gazları yüzünden okyanuslardaki oksijen miktarında %3 ila 4'lük bir azalma meydana gelebilir. Oksijen azalması ise biyolojik çeşitliliğin en yüksek olduğu okyanus yüzeyinden 1000 metre kadar, derine kadar bölümlerde de hissedilecek. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı 2020'yi ümit veren sosyal girişimcilerin renklendireceği bir panayırla karşılamaya hazırlanıyor. Bu özel Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı yani TSGA açık sahne etkinliğinde sosyal girişimciler yeni yıl panayırı düzeninde hem kendilerini hem de ürün ve hizmetlerini detaylı bir şekilde anlatma fırsatı bulacak. Etkinlik 23 Aralık